Ekonomi, ekoloji Hazırlayıp sunan tamam. Selin Cengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri herkese günaydın. Ekonomi ekoloji programından. Ee, yine yağmurlu bir sabaha uyandık. Son günlerde yağmur bütün ülkeyi etkisi altına aldı. İki gün önce başlamıştı biliyorsunuz. Ee, bugünkü... Konumuz, konuşacağımız konu iklim değişikliği ile alakalı ama bu yağmurlarla ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Ben e, yıllardır iklim değişikliği ile ilgili haberler yapıyorum ve e, uzmanların söyledikleri şunlar. E, iklim değişikliğinin sonucu nedir? Hani küresel küresel iklim değişikliği. E, ekstrem hava olaylarından bahsediyorlar. Aslında bizim salı günü hatırlayın tam 6-7 arasında meteoroloji uyarmıştı ve birden yağışlar başlamıştı. Belki bir haftada düşecek. Ee, yağmur e, metreküp açısından bir saat içerisinde düştü ve maalesef can kayıpları da yaşandı e, ülkede. İşte iklim değişikliğinin sonucu aslında bu gibi ekstrem olaylar illa e, sıcaklık anlamında değil yağış anlamında karlar mevsimler değişiyor. Birden tişörtlerimizi giyerken şimdi montlarla gezmek zorundaydık. Ee, ...büyüklerimiz bize baharları anlatırlar ama e, yavaş yavaş o baharları kaybediyor gibiyiz. Bugün e, iklim değişikliği, güneşi konuşacağız. Hava ne kadar kapalı ve yağmurlu olsa da güneş enerjisini konuşacağız. İklim değişikliği de tabii ki çok orantılı. E, tam da şu sıralar, güneş enerjisi koyunusunda bir farkındalık yaratmak... ...daha iyi bir dünyada daha temiz enerjiyle nasıl yaşanabilir bunu... Anlatmak için Greenpeace'in e, gemisi Türkiye'ye geldi. E, dün de İstanbul'daydı. Hala İstanbul'da Kuruçeşme Parkı'nda e, çok devasa 55 metre uzunluğunda bir yelkenli. Hala meraklılarının ziyaretini açık. 25'ine kadar e, açık gelecek. E, İstanbul'da gelişi sırasında ben de geminin içerisindeyim. İ içerisindeydim. E, gemide neler oluyor, neler bitiyor bunları detaylı konuştum. Ama ben anlatmayayım isterseniz Greenpeace Akdeniz'in... Ee, i̇klim ve Enerji Kampanyası sorumlusu e, Duygu Kutulay ile birlikte konuşalım. Duygu da şu anda hattımızda. Beni duyabiliyor musun? Günaydın Duygu. Günaydın. Ee, ben biraz Gülüyor. bir gi giriş yaptım ama e, çok fazla bahsetmek istemiyorum. Güneş enerjisi konuşacağız. İnsanlara güneşi anlatmak için e, Greenpeace'in gemisi burada. E, açık radyo aracılığıyla da bunu tekrar yapalım. Biz gemiyi ziyaret edenleri anlatıyorsunuz, basın aracılığıyla da anlatıyorsunuz ama açık radyo aracılığıyla da. E, Greenpeace Türkiye gemisi e, ne yapıyor? Kampanyanın içeriği nedir? Neden şu anda Türkiye'de? Tamam. Tamam. E, öncelikle tam e, bahsettiğin o yağmurun bastırdığı saatlerde Greenpeace e, Rainbow Warrior gemisi de e, köprünün altından geçiyordu. E, bilmiyorum e, sen de yani e, o evet, gördün ama. Evet özellikle fotoğrafçı e, arkadaşımızı aradım ne yapıyor oldu. ne yaptı diye. Çünkü Zodiac'da fotoğrafınızı çekmeye çalışıyordu. Zamanlama <gülüyor> çok çöp. Sizin planınız da 6 ile 7 arasıydı ve inanılmaz o sana siz de yakalandınız. Evet, evet. Anlamlı bir giriş yapmış olduk İstanbul'a. Ee, İstanbul son durağıydı turumuzun. Biz e, Güneş'e Yerken Aç sloganıyla yola çıktık senin de dediğin gibi. Aslında e, Lübnan'dan başladı bu tur, Ak e, Akdeniz turu olarak. 24 Ağustos'ta Lübnan'dan başladı. Hı hı. E, 5 Ağustos, 5 Eylül gibi de e, Bodrum'daydık. Bodrum'dan sonra e, Seferihisar, Çeşme, Bozcaada sırasıyla gezerek İstanbul'a giriş yaptık işte iki gün önce. Ee, amacımız senin de dediğin gibi güneş enerjisinin e, potansiyelini, ülkemizin bu açıdan zenginliğine dikkat çekmek. Ee, ilk defa e, Greenpeace Akdeniz olarak çözüm odaklı pozitif bir kampanyayla çıkıyoruz. O yüzden bizim için de Rainbow Warrior gibi e, gemilerimiz arasındaki en umut platformu adlandırabileceğimiz Geminin Türkiye'de olması Gerçekten anlamlıydı hı hı. Türkiye güneş enerjisi potansiyel açısından Oldukça zengin Biz de diyoruz ki artık Yüzümüzü güneşe dönmenin vakti Bu potansiyeli kullanmanın vakti Dünyada lider olmanın <gülüyor> vakti Bu alanda Diğer herkesin dünyanın hızla terk ettiği teknolojilerle ısrarı bırakmamız lazım Diyoruz Bir milyon çatıya güneş paneli Söylemi de aslında bireylerin bu enerji dönüşümündeki gücünün altını çizmek, bu iradeyi yaratmak. Dünyada lider olabilecek dedin. E, hı hı. Bugün hava kapalı ama Türkiye'nin e, güneş potansiyeli nedir? E, Türkiye'nin güneş potansiyeli Avrupa ikincisiyiz. E, sıralamada 2700 saat güneşlenme e, saatimiz var. 2700 saat. Bu ne demek? E, biz şu an işte 560 Megawatt gibi bir üretim yapıyoruz bundan. Yani bunun sadece yüzde birini kullanıyoruz bu potansiyelimizin. E, Almanya'yı örnek alalım. Almanya'nın 1600 saat güneşlenme saati. E, ve bizim tam 76 katımız üretim yapıyorlar güneşten. E, ve bunların e, yarısından fazlası bireysel ve kooperatifler tarafından üretim. E, daha bakarsak mesela yakına bakarsak hani Almanya. Bizden bu kadar düşük olmasına rağmen bu kadar yüksek ama Yunanistan kişi başına düşen fotovoltaik paneller güneş enerjisi üretiminde ilk 5'te dünyada biz ilk 25'te bile değil iseniz. ama hızla ilerliyor Türkiye'de de bu sektör bizim de ümidimiz var nasıl güneşi suyu ısıtmak için çok hızla benimsediysek güneş enerjisinden elektrik üretmekte de bu hızla benim düşünüyoruz. Kimlere anlatıyorsun? Sen bürokratlara, yerel idarecilere zannedersem orada belediyelerle temaslarınız oldu, insanlarla oldu. Asıl hedefiniz yani bireysel tüketiciler mi yoksa bu işin politikasına karar veren yöneticiler mi? Aslında bütüncül yaklaşmakta yarar var diye düşünüyoruz bu konuya. Çünkü hani mesela mevzuatımız var, alım garantisi var şu an bireysel üretime. Yani tüketicilerin, enerji tüketicilerinin pasif tüketici olmaktan e, üretim sürecine katılmalarının önünü açacak süreçler var. Bundan kastım e, mesela e, bir birey çatısına panel e, koyarak kendi elektrik üretimini sağlayabildiği gibi fazlasını şebekeye verip depolama masrafından da kaçınarak e, önleyerek e, üretimin, enerji üretiminin de bir parçası Olabiliyor. Biz tabii işte dediğim gibi öncelikle bireylerin dönüştürücü gücünü altını çizmek istedik. Belki sen de gördün. Güneş kahramanlarımız vardı altı tane. Hı hı. Türkiye'den bu işi hakikaten öncülük etmiş. Kendi işte çoban, ev hanımı, çiftçi, imam gibi farklı paydaşlardan e, bu işte öncülük etmiş bireyler vardı. Fakat dünyada görüyoruz ki bireyler kadar e, belediyelerin önemi de enerji dönüşümünde e, yansınamaz. E, o yüzden belediyelerle de görüştük. E, bazen e, yurtdışında da görüyoruz. Ulusal iklim politikalarının çok ötesinde daha iddialı hedefler koyabiliyor yerel idareler. E, bunun bir örneği de bizde aslında Seferihisar'dı. Seferihisar'ı da biz e, ziyaretimiz esnasında Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından ağırlandık ve Sefer bir güneş enerjisi kooperatifinin kurulduğunun haberini verdik e, belediye tarafından. Bunun dışında belediye zaten uzun dönemdir kendi binalarını pazar yerinin üstüne kurduğu güneş panelleriyle karşılıyordu. E, o yüzden diğer belediyelerde gittiğimiz her yerde dediğim gibi hemen hemen belediyelerle konuştuk. Ee, Genel tutumları nasıl? Yaklaşımları nasıl? Evet çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Ee, Çalışmalarınızda başarılar mı diyorlar? Ee, yoksa evet biz bunu somut olarak düşünüyoruz. Yani Seferi Hisar'dan bahsettiniz zaten. E, hani bu konuda Hı -hı. bilinçli ama diğer belediyeler açısından durum nasıl? Ee, umut var mı? Ee, Belediye açısından umut var aslında. Belediyeler en azından bizim aldığımız tepkiler öyleydi. Bizim aldığımız tepkiler herkesten <gülüyor> iyi olumlu olduğu için e, bu turumuz kapsamında e, sonuçta biz diğerleri de geldi. E, genelde olumlu bir hava vardı. Şu bir gerçek, dünya e, inanılmaz bir yatırım yapıyor yenilenebilir enerjiye. Geçtiğimiz seni yapılan yatırımların 175'inden yetmiş beşinden fazlası enerjiye yatırımlar yenilenebilir enerjiyeydi Yani bu eğilim yatısnamaz. Bunu da herkes görüyor. Ee, bence bir süre sonra e, herkes bu harekete katılacak, yenilenebilir enerji hareketine. Çünkü çağın gerisinde kalmamak önemli. Belediyelerinde dediğin gibi biraz daha hareket alanı e, serbest olduğu için e, bu konuda önderlik etmemeleri için bir neden yok. E, o iradeyi de gösterecekler gibi gözüküyor. Neyse. Ama biz de işin takibini bırakmayacağız. İki senelik bir kampanya bu. E, önümüzdeki aylarda daha geniş kapsamlı. ...karada bu sefer bir toplantı yapmayı umuyoruz. Dediğim çok doğru yani bundan e, kurtuluş yok. Aksi takdirde dünya yani e, geminin şu efsane kaptanı Peter'la da e, konuştum da onu söylemişti. 35 yıldır Greenpeace'in kaptanı. E, umut var mı diye ona da sormuştum. Aslında dünyanın daha da kötüye gittiğinden bahsetti yani 35 yıllık sürecinde. Ve daha da kötüye gidiyor. Artık bir dünya bize dünyadaki yaşayan insanlara yetmiyor. Bir buçuk dünya falan gerekiyor. E çok fazla tüketim var. Bundan bir şekilde e, barışacağız, tanışacağız, bunu kullanmaya başlayacağız. Çünkü başka çaremiz yok. Gezegen elden gidiyor. Şunu sormak istiyorum. E, ben Paris İklim Zirvesi'ni de e, bir kısmı takip edebilmiştim. Orada Türkiye'deki müzakereleri e, yöneten Mehmet bir Birpınar'la bir röportaj yapmıştım. Şunu söylemişti. Tamam çok güzel, temiz, biz de seviyoruz ama güneş çok pahalı. E, kömür daha ucuz. Kömürle yola devam e, ...şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. Hem bu fiyat açısından... ...yani e, kilowatt saat açısından... ...ya maliyeti nedir? Hem bunu e, bir sormak istiyorum... ...hem de güneşle ilgili bildiğimiz... ...buna benzer daha pahalıya gelmesi gibi... E, ...bir takım yanlış bilgilerimiz var. Bunları da senden dinleyelim istersen. Evet. E, güneşin aslında artık daha pahalı olduğu... ...senin de dediğin gibi... E, ...biraz şey, doğru bilinen yanlışlar arasında... E, güneş pahalı değil. E, şu an bile bu haliyle kurulum maliyetiyle bile neredeyse parayı diğer enerji kaynaklarıyla yakaladı. Fakat biz enerji kaynaklarının maliyetini düşünürken sadece kurulum maliyetini düşünemeyiz. E, bunun yaşam süresi daha iyi e, atık atıkların bertarafı sürecine kadar üretim esnasında e, çıkardığı sera gazı e, emisyonları veya ee, diğer türlü kirleticiler e, tarafına hesaplamamız lazım. Yani kömürü neye göre e, ucuz demek lazım? Onun getirdiği e, tarımsal arazilerin kirlenmesi, suların e, yok olması, su kaynaklarının yok olması, insanın ve gezegenin sağlığına zararları, iklim değişikliğine etkileri bunların mali bir karşılığı olsa kömüre asla yatırım yapılmaması ve hızla terk edilmesi gereken bir teknoloji olduğu zaten ekonomik açıdan da e, belirlenir e, Güneşe gelince güneşin Dediğim gibi yakıt e, girdisi yok e, Kendisi içinde bir şeyle Üretim aşamasında e, Belki hani orada bir e, Kontrol gerekebilir İmanet esnasında Yaratabileceği kirlilikten dolayı fakat o bile e, hiçbir şey yani kömürle, nükleerle, doğalgazla, herhangi bir fosil yakıtla karşılaştırıldığında. Maliyet hesaplarken bizim artık senin de dediğin gibi gezegen sınırlarını aşıyor, dönülmez eşiklere yaklaşıyoruz. E, artık e, bazı şeyler bütüncül bakmanın e, ya, zamanı geldi. Tabii burada fiyat sorarken yani geleceğimizin, e, gezegenin geleceğinden bahsediyoruz yani bu ne kadar doğru. Ee, bunu, bunu, bunu tartıp doğru hesap etmek gerekiyor. Ama yine de ben sana madem paralardan söz açıldı bunun maliyeti <gülüyor> nedir diye o soruyu soracağım. İda abi kaç para? Şunu, yani çok örnek spesifik... Sana daha önce de sormuştum bunu ama insanlar yine Hı -hı. de akıllarından geçiyor. Ben geçiriyorum yani. Türk Milleti olarak da bu kaç parayı e, soruyoruz. E, standart böyle birkaç e, örnekle işte kaç katlı apartmanda kaç daire var. Böyle birkaç örnekle e, bir fiyat söylemem mümkün mü? Bunu yaptırmak istiyorum ama kaç para yaptırırım ve ne kadar da bu geri dönüş olur? Tamam. E, şöyle yapabiliriz o hesaplamayı. E, aslında birey olarak bir hanenin ev e, elektrik kullanımı ne kadar diye düşünelim. 3 ila 5 kilowatt saat diyelim. Bunun da 3 kilowatt saat için gerekli alan 15 metrekare hı hı. ve kilowatt başına da 1000 euro gibi düşünebiliriz. Yani ne oluyor? İşte 3 kilowattlık bir üretim yapmak istiyorsak 15 metrekare alana ve 3000 euroya ihtiyacımız var. 5 kilowattlık bir şey yapmak istiyorsak da yapabiliriz. Ondan hesaplamak, hesaplamak lazım, lazım aynı şekilde ee, ama 5000 euro gibi bir e, maliyeti olacak. Biz bunu yaptık bu hesaplamaları hep e, kampanya web sitemiz olan güneşiherkenaç.org'da no, e, da herkes yapabilir kendi hı hı. bilgilerini girerek aylık faturasını girerek. Ee, Böyle bir kolay yolu da var. Hemen tekrar tekrar edelim istersen. Güneşli org kampanya web sitemize girip kampanyayı desteklediğinizde bir güneş ölçer çıkıyor karşınıza. Hı hı. Oradan apartmanınızda kaç var, kaç kat var, kaç daire var, ne kadarlık bir çatı alanınız var, sizi aylık ne kadar fatura ödüyorsunuz Bu bilgileri girdikten sonra. Kendi çatınızda kurulum için nasıl bir şeye ihtiyacınız var, yatırıma ihtiyacınız var bunu görebiliyorsunuz. Biz bunu gelen katılımcılarla hep yaptık gemide ve hep e, gelen tepki aynıydı. Eğer biri daha önce yaptıysa sizin rakamlarınız e, yüksek diyordu. Yani ben dediğim gibi 1000 Euro diyoruz biz ortalama kurulumla beraber yani hem panel hem kurulum. E, fakat gelen tepkiler bizim fiyatlarımızın e, piyasanın üzerinde olduğuna dair. Ondan bile ucuz olabilir demek ki. <gülüyor> Anladım. Hemen o zaman e, şunu da son olarak hatırlatalım. E, gemide de yaptırabilirsiniz. Bunu hem gemiyi ziyaret ederek. E, gemi Hı -hı. 25 Eylül'e kadar yanlış söylemiyorum değil mi? Kuru Çeşme'de e, kalacak. Doğru. Merakların Hı -hı. ziyaretine açık olacak. Evet. Bir de şeyi söylemeyi unutun. E, bu dediğim rakamlarla ve şebekeye bağlamak mümkün olursa alımdan dolayı, şebekenin geri alımından dolayı... E, 5 ila altı sene içinde sistem kendini amorti edip... E, ...ondan sonra ömür boyu, geçirmeye ömür boyu başlıyor. hem temiz bir enerji hem de bedava bir enerji kullanmış olacağız. Peki, e, çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. E, Duygu Kutluay'la e, konuştuk. Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanyası sorumlusu. E, kendisine çok teşekkür edelim. Çok sağ olasın Duygu katkıların için. Ben teşekkür ediyorum. E, şimdi kısa bir programı kapatmadan önce kısa bir e, ara vereceğiz. Fikret Kızılok arası... E, 22 Eylül 2001'de e, kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetmişti. E, ve bugün onun ölüm yıl dönümü. Onun için Fikret Kızılok'tan e, Vurulmuşum şarkısını dinleyeceğiz. Kısa haberden sonra tekrar birlikteyiz. sabah namazında korunmuşum yatarım kanlı upusu I'm alive till Yeniden merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ekonomi ekoloji programındasınız. Burada size her hafta Türkiye'de ne gibi çevre olayları oluyor onları anlatmaya çalışıyoruz konularımızda, konuklarımızda. Ee, geçen gün önemli bir olay oldu Cerattepe'de. Hemen burayı bunu hatırlatmak istiyorum önce. Ee, Cerattepe'de biliyorsunuz uzun süredir, 20 yılı aşkındır bir maden... ...sahalarına karşı, maden ocaklarına karşı bir e, mücadele var. Önceki günde son alınan maden ocağıyla ilgili... ...son alınan izne, çet olumlu kararına karşı... ...açılan iptal davasının bir duruşması görülmüştü. Yani normalde aslında sıradan bir olay. Bu tarz e, iptal davaları açılıyor. E, duruşmalar yapılıyor. Yürütmeyi durdurma kararları, iptal kararları veriliyor ama... ...normal olmayan bir durum vardı bu sefer... <gülüyor> O hal nedeni, o hali de bahane edip e, davanın katılımcılarını, e, davacıları ya e, göndermediler. E, Artvin'de Cerat Tepe biliyorsunuz. Artvin'den Rize İdare Mahkemesi'nde görüldü duruşma. Şu yapıldı, iki valiliğinde hem Artvin hem Rize valiliklerinin e, genel geliriyle e, çok sıkı denetimler yapıldı. Davacılar, bu dava tabii çok önemliydi. 700'den fazla, 752 idi yanlış hatırlamıyorsam. Türkiye'nin en büyük katılımlı bir çevre davasıydı. Bu da buradaki Cerat Tepe'nin geleceğiyle ilgili bir karar verecek şimdi. Karar çıkmadı duruşmadan ama önümüzdeki günlerde çıkması bekleniyor. Neler oldu? Davanın katılımcıları alınmadı. art heyet, avukatlar ve davacılar... Artvin'den Rize'ye giderken e, yolları beş defa kesildi. Avukatlar avaka, avukat oldukları gerekçesiyle e, Rize'ye gidebildiler ama birçok insan e, Türkiye'nin değişik noktalarından gelen e, davayı izlemek isteyen, bu çevre meselesini takip etmek isteyenler, davayı izlemek isteyenler e, maalesef e, Rize'ye sok Rize sokulmadı. Yani bırakın adliyeye duruşma salonu Rize'ye sokulmadı. Yani o halin de üstünde zaten bir mevcut o hal var. O halin de üstünde e, bir olağanüstü. Durum söz konusuydu Cerat Tepe'de. Peki e, duruşmada ne oldu? E, i̇dari davalarda bir tek bir duruşma yapılıyor. Avukatlar girdi. E, ama e, esasa ilişkin herhangi bir savunma yapmadılar. Çünkü e, reddi hakim talebinde bulundular ve bunun gerekçesi de şuydu. E, davaya bakan mahkeme heyetinin, mahkeme başkanı ve diğer üye hakimlerin tarafsızlıklarını yitirdiklerini e, ileri sürdüler... Ee, Keza bununla ilgili de birçok gerekçeleri vardı. Davacıların yani sonuçta bir dava bir hukuki süreçte e, tarafların duruşmaya katılıp katılmamasını belirleyecek olan tek kriter o mahkemeye bakan e, heyetin başkanıdır. Yani bir yargıçtır. Ama burada yapılan e, valiler buna karar verdiler. Polislere talimat verdiler kolluk güçlerine ve duruşmaya e, ...katılmamalarını sağladılar. Bu yönde bunu belirlemediği için... ...daha önce ince bilirkişi keşfi yapıldı ama... ...bu bile dokuz ay sonra çıktı dava açıldıktan sonra. Bilirkişi heyetiyle ilgili bir takım itirazlar vardı. Mahkeme heyeti bunları kabul etmedi. Gibi gibi bir sürü gerekçelerle... E, ...davanın tarafı e, avukatlar ve oradaki vatandaşlar... ...reddi hakim talebi konusunda bir e, dilekçe sundular... Ee, bunu tabi başka bir e, mahkeme değerlendirip bu reddi hakim talebini geçerli kılacaklar dava başka bir e, heyette sürecek e, ya da e, bu talep reddedilecek ve Cerat Tepe'nin geleceği ile ilgili bir karar verilecek. Tüm bunları anlattım ama bence çok önemli bir e, nokta var. Bunun altını çizmek istiyorum. E, davanın e, temsilciliğini yapan avukatlardan Bedrettin Kalın'la dün konuştum. Onun sözleridir. Onu aktarayım. Neden reddi hakim talebinde bulundular? Çünkü bu Cerat Tepe ile ilgili alınan daha önce de bir chat olumlu karar vardı. İptal davası açıldı. Önce yürütmesi durduruldu ve daha sonra iptal edildi. Daha sonra yeniden bir çet raporu alındı. Bu ikinci raporu ile ilgili süren dava ne oldu biliyor musunuz? Cerahattepe ile ilgili iptal kararı veren mahkeme üye, üyeleri ve e, mahkeme heyetinin başındaki hakimin yerleri değiştirildi. Şu anda başka yeni hakimler, yargıçlar e, bu duruşmaya bakıyor. Ve Bedrettin Kalın'ın iddialarına göre de zaten hakimin niyeti çoktan belli, kararını çoktan vermiş durumda. Bunu buradan hatırlatmak istedim açık radyo aracılığıyla sevgili dinleyicilere. Bir hususta daha e, radyo programı kapatmadan önce... E, altını çizmek istiyorum. E, o da Hasankeyf. Hasankeyf de biliyorsunuz e, yani o bölgede yani Türkiye'de en değerli yerlerden bir tanesi ve o bölgedeki tek e, tarihi 11.500 yıl öncesine dayanan inanılmaz güzel bir yer. Görenler zaten biliyorlar Hasankeyf'i. Anlatmaya gerek yok. Ama görmeyenler için e, son birkaç ay. Diyeyim. Neden? Çünkü biliyorsunuz yarım asırdır devam eden bir Ilı Su Barajı tartışması var. Ve Ilı Su Barajı'nın şu anda yüzde 81'i tamamlandı. Ee, gövde inşaatı bitti. Su tutması aslında e, çoktan planlanıyordu. Ama e, bölgedeki terör olayları nedeniyle bu biraz ertelenmiş durumda. Benim son öğrendiğim bilgilere göre de 2016 sonunda. E, 2017 içerisinde muhtemelen 2017... ...içerisinde su tutmaya başlayacak ve su tutmaya başladıktan sonra da... E, ...Hasan Keyif sular altında kalacak, sulara gömülecek. İşte bazı eserlerin taşınması gündemde. Yeni Hasan Keyif, e, geçenlerde oraya gitmiştim. Yeni Hasan Keyif büyük bir kısmı, en azından kamu binaları... ...kamu personelinin yaşayacağı alanlar, yeni Hasan Keyif... E, ...bir kısmı tamamlanmış durumda ve diğer e, kısmı da tamamlanacak. E, dönüşüm, ben 10 küsur yıldır Hasan Keyif'teki süreci takip ediyorum... Ee, zannedersem son ayları görmeyenler için mutlaka görmesi gerektiği e, hatırlatmak istiyorum ve e, maalesef bizim çocuklarımız Hasan Keyfi yani bu, bu eğer görmeyenler ve de bundan sonraki e, jenerasyon böyle bir değerden yoksun kalacak çok üzgünüz e, çok projeler üretildi çok anlatıldı kredi dünyadaki uluslararası kredi kuruluşları kredilerini çekti. E, ...UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde işte 11 kriterden çoğunu tamamlıyordu. E, ama buna rağmen hiç başvurusu bile yapılmadı UNESCO'ya koruma altına alınması konusunda. Çünkü hep başka amaçlar var. Bunları gördük ve e, buranın yok olmasından dolayı hakikaten kişisel olarak çok üzülüyorum. E, tarihçiler çok üzülüyor, arkeologlar çok üzülüyor. Herkes çok üzülüyor ama göz göre göre bir tarih yok oluyor. Evet. Bugündükçe sizlere aktaracaklarım bu kadar. E, radyo kap programı kapatmam e, gerekiyor. Önümüzdeki hafta ekonomi ekoloji de yeni çevre meseleleriyle e, tekrar birlikte oluncaya kadar hepinize hoşçakalın. Ekonomi Ekoloji.